canlı resmi yapmak Abdullah İbni Mesud'un Allah ondan razı olsun merfu olarak rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulur inne eşedden nâsi azâben Allah yevmel qiyâme el musavvirûn kıyamet günü insanların Allah katında en şiddetli bir şekilde azap görecek olanları Resim yapanlardır. Bu hadis Buhari'de rivayet edilmiştir. Fetih babında 10. cilt 382. hadis-i şerif. Ebu Hureyre'den rivayet edilen başka bir hadiste şöyle buyrulur. Kâle <gülüyor> Allahu Teala Ve men azlemu minmen zehebe Yehluku kehalqi Falyahluqu ve lyahluqu zarratan. Allah şöyle der: Benim yarattıklarım gibi yaratmaya çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Eğer güçleri yetiyorsa bir tahıl tanesi veya bir zerre yaratsınlar ya. İbn Abbas'tan Allah herkisinden de razı olsun merfu olarak rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Kullu musavvirin finna yüca'lü lehu bi kulli suratin savveraha nefsen fetu'adzebu fi cehennem bütün canlı resmi yapanlar ateştedir resim yapanın cismi Yaptığı resimler adedince Çoğaltılarak Cehennemde ona Azap edilir İbni Abbas şöyle der Şayet illaki de Resim yapacaksan Ağaç veya Ruh sahibi olmayan şeylerin Resmini yap Bu hadisi şerif Müslim'de Yer almıştır Üçüncü cilt 1671. hadis şerif bu hadisler can sahibi olan her şeyin insan veya hayvanların gölgeleri olsun olmasın resmini yapmayı haram kılmaktadır. Resimler çizimle, oyma işlemiyle, nakışla, yontma işlemiyle, kalıplar aracılığıyla vesaire ile yapılmaktadır. Bu yollarla yapılan resimlerin hepsi haramdır. ...ve hüküm olarak birbirinden farkı yoktur. Zira konuyla ilgili... ...gelen hadisler... ...bütün bu yollarla yapılan resimlerin hepsini... ...kapsamaktadır. Müslümana düşen... ...bu konudaki delilleri... ...olduğu gibi kabul edip... ...ben bu resimlere ibadet etmiyorum ki... ...ve benzeri... ...laflarla... ...özür uydurmaktan... ...kaçınmaktır. Akıl sahibi bir insan... Gerçek bir bakışla ve düşünceyle resmin sebep olduğu fitnelerden sadece birini incelemiş olsa, resmin neden haram kılındığının hikmetini anlayacaktır. Resimler sebebiyle birçok insanın cinsi duyguları törpülenmek suretiyle, bu insanlar fuhuş ve zinaya sürüklenmişlerdir. Müslümana düşen evinde canlı varlıklardan, Hiçbirinin resmini barındırmamaktır ki evine melekler girebilsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La tedhulü'l-melâiketu beyten fîhî kelbun ve lâ Melekler içinde köpek ve resim bulunan eve girmezler. Bu hadis-i şerif Buhari rivayetinde, fetih babında 10. cilt. 380. hadis olarak yer almıştır. Müslümanlardan bazılarının evinde bazı heykeller bulunmaktadır. Bu heykellerden bazıları kafirlerin taptıkları putlardır. Bu putlar antika eser veya sanatsal değeri olan eserler diye isimlendirilerek evlerin baş köşelerine konulmaktadır. Aslı put olan bu heykelleri eve koymak, daha tehlikeli ve daha da haramdır. Yine duvarlara aslı olan resimlerin haramlığı, aslı olmayanlardan daha şiddetlidir. Resimler birçok insanı gereğinden fazla büyütmeye, birçok üzüntü ve hüznün yenilenmesine, kibir ve büyüklenmelere sebep olmaktadır. Resimler hatıra olsun diye saklanıyor lafı da gerekçesizdir. Zira asıl hatırlama kalplerde olur. Gerçek hatırlamak ahirete göç edenleri rahmetle anmakla, onlar için dua etmekle, Allah'tan affe merhamet dilemekle olur. Tabii ki burada bir ihtilafı da dile getirmek lazım. Gerek video kamerayla, gerekse fotoğraf makineleriyle, Çekilen resimlerin Caiz olduğunu Söyleyen Birçok ülema vardır Zira derler ki Burada bir yaratma yoktur Kalemi alıp da Göz, kaş Ağız, burun El, ayak gibi bir takım Vücut ağzalarını Yaratma gibi Resmetme gibi bir durum yoktur Burada sadece Filme İnsanın gölgesi hapsedilmektedir. Burada bir yaratma işlemi olmadığından dolayı video kamerayla çekilen canlı görüntüler veya fotoğraf makinesiyle hapsedilen, çekilen resimler caizdir diyen birçok ülema vardır. Bunu da burada ifade etmek isterim. Ama ülemaların ittifakla haram gördükleri şey ise bizzat kalem ile yapılan, Kalem ile yapılan resimdir veya fırça ile veya kalem ile bizzat el işi olarak ve özellikle de ruh sahibi olan varlıkların resimlerini yapmak insan, hayvan. Şimdi ee, şöyle bir şey daha var ki bazı ülmalarda diyorlar ki kafa, tası, kafa bölgesini çizmedikten sonra diğer bölgeleri Haramla girmez. Veya işte elini çizdi, tek ayağını çizdi veya efendim vücudunun herhangi bir bölümünü yarıdan çoğunu, yarıdan azını bunlar da helaldir. Çünkü burada tam teşekkürlü bir e, cisimlendirme yoktur diyen ülemalar da vardır. Ve özellikle e, bazı ülemaların insan resmi ederken kafa bölgesini resmetmedikten sonra bir sakınca yoktur diyen ülemaların olduğunu da sizlere haber vermek istiyorum. Resimler e, kitap sayfalarının içinde veya gıda maddesi ambalajlarında vesaire izale edilmesi zor durum ve şekillerde olursa bu resimlerin kalmasında bir mahsur yoktur. Bununla beraber bu resimlerin de elden geldiği kadar örtülmesi Sakıncalı olanlarına karşı dikkatli olunması gereklidir Kimlik, pasaport, ruhsat vesaire resmi işlemler için gerekli olacak Vesikalık resimlerin bu gaye ile evde saklanmasında, çekilmesinde hiçbir mahsur yoktur Bazı ilim ehli kişiler yerlerde üzerlerine basılan resimlerde bir beis görmemişlerdir. Yani, eğer bir resim yere atılıyorsa, gazete sayfası üzerinde ve herkes gelen geçen basıyorsa, bu böyle bir resmin problem olmadığını da ifade etmişlerdir. Bunun sebebi, o resimdeki insan büyütülmemiştir. Hatta ihanet görmüştür. Ayak altında kalarak. Ee, burada, <gülüyor> kişinin yapması gereken, şey Tegabun suresinde Allah'ın buyurduğu gibi Fettakullaha mastata'tum Allah'tan gücünüzün yettiği ölçüde korkun. Ölçüsünü korumak ve bunu şiar edinerek hayatına devam etmektir. Allah cümlemizi haramlardan korusun. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecma'in el Fatiha.